Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Ve sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Abdest ve boy abdest meselelerini bitirmiş ve bugün nasip olursa temin bahsinden başlayacağız. Ancak geçmişi kısaca özetlememiz gerekirse buraya kadar olan bölümde Abdest nedir? Farzları, sünnetleri, müstahap ve edepleri nelerdir? Ve hangi durumlarda abdest bozulur? Bunları işlemiştik. Daha sonradan boy abdesti nedir? Bunun farzları, sünnetleri ve edepleri nelerdir? Bunlardan bahsetmiştik. Ve boy abdesini gerektiren durumlar nelerdir? Ve bu iki meseleyi bitirdikten sonra gerek abdest olsun gerek boy abdesti olsun, Hangi tür sularla yapılmalıdır? Sularda aranan özellikler nelerdir? Bir suya necaset düştüğünde bu suyun pislenmesi için e, suyun vasfının ne olması gerekir? Büyük veya küçük olması doğrultusunda suda hükmü açıdan bazı değişkenlikler olabilir mi? Bu gibi suallere cevap aramıştık. Ve en son olarak da artıklar meselesine temas etmiştik. Artık dediğimiz bir canlının İçmiş olduğu sudan geriye kalanı böyle bir su pis midir, değil midir veya bunun ile abdest veya boy abdesti almamız mümkün olur mu, olmaz mı? E, bu konuda genel bir kuraldan bahsettik. Kısaca onu hatırlamamız gerekirse dedik ki e, arta vereceğimiz hüküm salyaya verdiğimiz hükümle aynıdır. Şöyle ki salyası necis olan bir hayvanın artığı necis. Salyası temiz olan bir hayvanın artığı da temiz olmalıdır. Zira salya etten neşet eder, eti necis olan bir hayvanın salyası da necis olur ve o salyanın temas etmiş olduğu su da elbette necis olacaktır. Ama eti temiz olan bir hayvanın salyası da temizdir, bu salyanın temas etmiş olacağı artık da elbette temiz olacaktır. Buna göre insanın artığı temizlemiştik veya eti yenen hayvanların artığı temiz, Tabi insan eti her ne kadar yenilmesi haram olsa da bu necis olması hasebiyle değil keremine binaen olduğunu da geçmiş olan derslerimizde vurgulamıştık. Yine e, bu meyanda köpeğin veya hınzırın veya yırtıcı hayvanların artının da necis olduğunu beyan edilmiş idi. Ancak burada e, bir mesele daha vardı ki daha fazla günümüzde e, pek kendisinden kaçmamız mümkün olmayan, özellikle köy yerlerinde yaşayan kimselerden, kimseler için e, bu sıkıntının daha büyük olduğu kedi artı. E, okumuş olduğumuz bu kitapta Kuduri'de Musannif kedinin artığının e, mekruh olduğunu beyan etmiş, şarihi olan e, Meydani ise Lubab'da e, tenzihi olarak bu karatide nitelendirmiştir. Ancak meselenin daha temeline indiğimiz zaman İmam Muhammed'in kitab aslı vardır. Bunu ravisi olan El-Cüveccani İmam Muhammed'e kedidin ile abdest almanın caiz olup olmadığını sorduğunda İmam Muhammed rahimullah başka bir su ile abdest almak bana daha sevimlidir ifadesini kullanmış. Yine aynı İmam Muhammed cami Sagir isimli eserindeki bu da zahir rivayet kitaplarındandır. Orada ise kedinin artı ile abdest almanın mekru olduğunu söylemiştir. Zahir rivayedeki bu iki ifadenin farklı olması e, veyahut da tam bariz bir şekilde tahrimi midir, tenzihi midir olduğu noktasında beyanda bulunulmamasından dolayı daha sonradan gelen müteahhir ulema bu konuda tartışmışlar. Görüş farklılığına gitmişler. Acaba kedinin artı tenzihi mekruh mudur yoksa tahrimi mekruh mudur? Ee, İmam-ı Tehavi rahimahullah e, cami ifadeyi e, kendisine referans alarak bu kerahatin tahrimi olduğunu beyan etmiş. Zira Hanefi mezhebinde temel bir kural vardır. Mutlak kerahat tahrimidir. Dolayısıyla İmam Muhammed ben çirkin görürüm, mekruh görürüm ifadesini kullandıysa bu da mutlak olarak beyan edilmiş. O zaman bunun tahrimi olması gerekir demiştir İmam-ı Ancak i̇mam Kerhi ise e, daha fazla Kitab-ül ifadesini referans alarak bunun tenzihi mekruh olduğunu beyan etmiş. E, bunu gerekçe olarak da da rivayet edilen bir hadis-i şerif ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam ''İnneha leyset bi necesin'' O kedi neces değildir. İnne yeminat tavafin aleykum zira o aranızda çokça dolaşandır. Dolayısıyla ondan itirazınız, kaçınmanız pek mümkün olmaz. Bu hadis-i şeriften istidlal ederek kedinin artığının tenzihi kerahat olacağını beyan etmiş. Peki bu iki görüş neden kaynaklanıyor? Dediğimiz gibi aslında İmam Muhammed'in Temel esasları olan zahir rivayet kitaplarındaki farklı ifadeler. kitabı ül Asıl'daki ifade bir de Cami-i ifade. Ee, peki İmam-ı tahrimi mekruh demesi, hakikatte kuralımıza baktığımız zaman kedinin eti necistir, yenilmez. Dolayısıyla necis olan etten doğacak olan salya da necistir. O salyanın temas etmiş olduğu su da necis olmalıdır. Kural bunu gerektiriyor. Ama bu noktada kaçış mümkün olmayacağı ki hadis-i şerif de bunu vurgulamıştır. O zaman burada haramdan bir alt bir tık kademe aşağı ineceğinden dolayı buna da tahrimi kerahat ifadesine yer vermiştir. Ama İmam-ı Kerhi ise e, bunun aksine onun temiz olduğuyla hüküm vermiş. Çünkü hadis-i şerif inneha leyset bi necesin ifadesini kullanmıştır. O kedi neces değildir. O zaman e, ama bu kedinin genelde beslenmiş olduğu noktalar... Fare yeme ihtimali vardır. Veyahut da haşerat yeme ihtimali vardır. Necis hayvanlar yiyebiliyor. Bu ihtimale binaen artığında da kerahat olabilir. Ama bu helallikten bir tık yukarı çıkacağından dolayı o zaman burada tenzihi kerahatten bahsedilmiştir. Tabii bütün bu tartışmalar e, kedinin e, ağzının bir necis bir şeyle bulaşmış olmaması durumunda. Ama biliyorsun ki bir kedi fare yakaladı veya biraz önce fareyi yedi ve onun akabinde bir sudan içecek olursa o su kesinlikle herkese göre necistir. Bunda herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Ama aradan belli bir zaman geçtikten sonra böyle bir işleme e, girişmesi yani böyle bir artıktan bahsedilecek olursa burada bahsettiğimiz tartışma e, söz konusu olacak. E, bu konuda peki tercih edilen görüş nedir? İbn-i Rahimullah, Bahru Raik isimli eserinde bunun tenzihi mekru olduğu yani İmam-ı görüşünün daha ağır bastığı, Yine okuduğumuz kuduri şerhinde meydani de e, bunun tenzihi mekruh e, görüşünün daha sahih olduğunu vurgulamış ve genelde müteakil ulema bu görüşü tercih etmiştir. Ancak ihtiyat sadadinde imkan nispetince tabii ki bundan kaçmak en güzelidir. Ama bununla ra, buna rağmen eğer kaçmamız mümkün değil ise bu görüşle amel etmemiz de mümkündür. Tabii bu tartıştığımız nokta yani kedi e, ve emsali hayvanların, yani artı mekru olan hayvanların artıyla abdest almasının mekruhluğu temiz bir su bulunduğunda, eğer temiz bir su bulunmuyor ise bu durumda böyle bir su ile abdest almanın mekruh olmayacağı da yine ittifak edilmiş konulardandır. Bu şekilde geçmiş dersimizi özetlemiş olduk. E, Şimdi okuyacağımız bölüm ise teyemmüm. E, teyemmüm sözlükte kast etmek anlamında, dini literatürde ise Temiz yerden yüz ve ellere yapılan mesin ismidir ki i̇bn Abidin Rahimullah bu şekilde teyemimi nitelendirmiş, bu şekilde tanımlamıştır ve haleftir. E, abdestin halefidir abdest almaya imkan bulamayan bir kimse gerek suyun bulunmaması veya su bulunsa dahi suyu kullanabilme imkanına sahip olamaması gibi bir takım durumlardan dolayı e, yapılan şer'i bir temizliktir toprak ile yapılan şer'i bir temizliktir ki mahiyeti hakkında biraz sonra e, bilgi verilecektir. Ee, okuyalım Bismillahirrahmanirrahim ve men lem yecidil ma ve huve misafirun ev kâne Mısır ve beynehu beynen Mısır nahvul mil ev ekser ilâ akir ve men lem ma her kim ki suyu bulamayacak olsa su yok ve huve misafirun ki oysa bu kimse seferdedir ev hâricen Mısır veya şehir dışındadır yani burada şunu vurgulamaya çalışıyor, ee, bizatihi şer'i olarak kişinin seferi olma şartı yoktur. Şehir dışında olması da yeterlidir ama aranan şart ve beynehu ve beynan Mısır, suyun bulunmuş olduğu yer ile ki buradaki şehirden kastedilen kast edilen, kendisinde suyun bulunduğu bir şehir, böyle bir yer ile kendi arasında vardır. Nahvul mil ev ekser bir mil veya bir milden daha fazla bir mesafe bulunan, bulunan bir kimse için teemim alması caiz olacağını biraz sonra söyleyecek. Tabii burada özellikle şehir dışında ifadesini kullanması itirazi bir kayıt mıdır yoksa vifaki bir kayıt mıdır? Yani şehirde bulunan bir kimsenin teemim alması mümkün değil mi? Suyun bulunmaması noktasında. Deniyor ki burada asıl olan kişinin şehirde veya şehir dışında olması değil, belki ast olan su ile kendi arasında bu kadar bir mesafenin bulunmasıdır. Bu kadar bir mesafe bulunduğunda bu kimsenin teemmüm alması caiz olacaktır. Ancak genelde şehirlerde su bulunacağından dolayı, ve şehirlerde suyun olmaması çok nadirattan olduğundan dolayı e, haricen Mısır ifadesine yer verilmiş. Yani şehir dışı olarak söylenmiştir. Ama bu şart tahakkuk ettiğinde, bu miktar bulunduğunda, velev ki şehirde dahi olsa ki bunu illaki e, Türkiye şartlarında düşünmeyelim. Suyun çok nadir olduğu bölgelere gittiğimiz zaman orada da şehirler var ama su yoktur. E, Afrika bölgeleri gibi. Böyle bir yerde de meseleyi irdelememiz mümkündür. Dolayısıyla mesele illa şehir olma veya Şehir dışında olma değil, suyun bulunmamasıdır. Peki bu mesafe ne kadardır deniyor? Bir mil. Nedir bir mil? Bir milin tanımıyla alakalı şartlara baktığımız zaman farklı ifadelere yer verilmektedir. İşte gözün görebildiği en son nihai nokta bir mildir. Bazıları işte ezanın işitilemeyeceği bir nokta. Ee, bir mildir. Tabi günümüzde e, bu iletişim vasıtalarının daha hızlı olması, kuvvetli olması Apollolar vesaireler gibi bu tabi mesafe biraz daha uzayabilir. Yine e, milin tanımıyla alakalı da e, bir fersahın üçte biri ki bir fersak e, takribi olarak 5500 metre civarında olduğuna göre o zaman bir mil 1840 veya 1850 metre civarında olacaktır. Bu kadar bir mesafe. Tabii bu kadar bir mesafeye yayı olarak kimsinin, kişinin gidip gelmesinde bir meşakkat olacağı. Ama günümüzde eğer iletişim, e, vasıta ki araba e, ve emsali gibi bir takım şeylerle olacağı için bu mesafeyi biraz daha farklı değerlendirmemiz mümkün olabilir. Maksa suyu oradan almaya ciddi anlamda bir meşakkat ver ve su e, ciddi anlamda bir uzak mesafede. Böyle bir durumda olan kimse teğemmüm alabilir diyecek. E, peki e, kişinin suyu almasında yani suyun yanına varacağı zaman malum abdest, e, şey, abdest alacak, namaz kılacak ama vakit kaçacak. Vakit içinde namazı kılmak istiyorsa da teyemim olacak. Bu durumda velev ki vakit çıksa bile git o suyu ara mı denir? Yoksa kazaya kalmaktansa namazını teyemimlü bir şekilde vaktinde eda et mi denir? Bu noktada İmam Züferrin dışındakilere göre Allah ona rahmet eylesin. Her bu insan bu kadar bir mesafeden daha aşağıda ise oraya suyu talep etmeye gitmelidir. Suyu aramalıdır. Ee, velev ki buna gitme esnasında namazı kazaya kalacak olsa bile. Ama İmam rahimullah e, vaktin çıkmasını esas alıyor. Yani kişi e, kable hurucul vakit dediğimiz vakit çıkmadan önce suya ulaşabiliyorsa temmalamaz. Ama vakit çıkmadan önce suya ulaşamıyor ise bu kimse teyemmalır. Velev ki bu vakit çok e, veya velev ki bu suyun bulunduğu bir alan çok yakın olsa bile. Yani o derece bir yakınlık ki diyelim ki yarım saatte kişi oraya ulaşabilecek e, ama vakit müsait değil. Yarım saat sonra vakit kaçacaktır. Bu durumda bu kimsenin teyemmi olmasına izin veriyor İmam Züfer. Tabi buradan aslında günümüzde e, diyaliz hastalarının yani böbrek yetmezliğinden dolayı ömürlerinin bir kısmını diyaliz makinesinde geçiren hastaların namaz konusunda da ne yapılacağını ışık tutulabilir. Şöyle ki, ki öncelikle Rabbim bu emsal hastalıklarımızdan dolayı veya böyle bir hastalığa dücer olanlara Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Bunların yakınlarına da sabırlar ihsan eylesin inşallah. Gerçekten büyük bir sıkıntı, büyük bir imtihandır. Rabbim imtihanı kazananlardan eylesin. Peki diyaliz nedir? Diyaliz normalde böbreği rahatsız olan veya böbreği işlevini yerine getiremeyen hastaların böbrek vazifesini yerine getirmesi üzerine bir makineye bağlanması ve kanın temizlenmesi. İşte bir takım alet ve edevatlarla gerek füskül olabiliyor veya kateter oluyor. Bunlar ile vücuttan kan alınıyor, makinede filtre ediliyor, devir daim ediliyor, içindeki sıvı alınıyor ve daha sonradan kan tekrardan vücuda veriliyor. Tabi bu, bu zaman e, 4 saatlik bir zaman. Bu zaman zarfında hastanın yataktan kalkması mümkün değil veya başka bir işle meşgul olması mümkün değil. Yatakta işte kolundan veya neresinden kan devir daim yapıyorsa bu şekilde beklemek zorundadır. E, dolayısıyla bu bazı namazların kazaya kalması olabiliyor. Çünkü günümüz sisteminde e, genelde 3 seanstay bu yapılıyor. Sabah seansları, öğle seansları bir de akşam seansları. Haftanın üç günü giren bir kimse için bu ciddi anlamda bir sıkıntı. Sabah seansına giren bir kimsenin namazı kazaya kalmaz diyebiliriz. Çünkü şu anda günümüz şartlarında saati yedi gibi giriliyor ilk seanslar. E, bu da imsak kestikten sonra oluyor. Yani sabah namazının vakti girmiş oluyor ki namazı kıldıktan sonra diyalize bağlanabilir. Dört saat sonraki diğer bir namaz vakti girip çıkmamış olacağından dolayı e, bu kimsenin bir namazı kazaya bırakma olanağı yoktur. Böyle imkanı olan kardeşlerimizin buna e, yoğunlaşmasını söyleriz. Ama öğle seansına veyahut da akşam seansına giren kimseler en azından bir namaz vaktini kaçırabiliyorlar. Peki bu kimse için durum ne olacaktır? Yani bu kimse o haliyle, ima ile namazını kılmalı mıdır yoksa namazını kazaya bırakmalı mıdır? Ee, aslında bu ifadelerden bu gibi sorulara da cevap aramamız gerekir. Tabii öncelikle bu insanın vücudundan kan devamlı çıktığı için çünkü bir yandan kan çıkıyor, diğer yandan kan giriyor. Bu da abdesti bozar bir durumdur. Peki özür sahibi olabilir mi? Namazın başından sonuna kadar vaktin tamamını kaplayacak şekilde olursa ki bu da bazı seanslarda olabiliyor. O zaman bu insan için biz özür sahibidir diyebiliriz o vakit içinde. Ee, özür sahibi olduktan sonra abdest alsa dahi o kanın vücuttan çıkması abdestini bozmayacak vakit içinde. Ama sadece bu kadar da yeterli değil. Çünkü bu insanın yataktan kalkması mümkün değil. Yani rükü ve secde ile namazını kılması mümkün değil. O zaman bu kimse ima ile namazını kılacak. Bu da olabilir bir hastalık neticesi. Kıble yönüne taraf olacaktır. İmkanı varsa kıbleye yönülecek ki o da birçok diyaliz merkezlerinde böyle bir imkan olmaz. Çünkü makinelerin dizayna göre yataklar dizayn edilmiş konulmuştur. Buralarda oynama şansı yoktur. O zaman nereye dönebiliyorsa. Peki abdest olayı abdest alması mümkün değil. temim alabilir mi? İşte İmam Zufer'in bu görüşüne baktığımız zaman eğer vakit çıkmadan önce suya ulaşabilme ihtimali varsa temenni olması caiz değildir diyor. Ama vakit çıkmadan önce böyle bir imkanı yoksa o zaman temim alabilir. Ama İmam Züfer bu konuda tek kalmış. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre ise böyle bir şey yoktur. Mesela vakitle sınırlı değildir. Mesela kişinin e, suya ulaşabilmesine ciddi anlamda bir mesafenin olması veya kullanmaya gücünün yetmemesi ki diyaliz hastası için böyle bir, öyle bir e, güçsüzlük neticesi vardır. Ama bu da belli bir zamanla muvakkattır, sınırlıdır. O yüzden e, İbn Abidin Rahimullah bu gibi meselelere temas etme adına e, birkaç misal veriyor. Örneğin e, sabah kalktınız, e, herkesin var olduğu yani e, bir medresedesiniz veyahut da işte e, bir kurumdasınız. E, toplu halde yaşıyorsunuz ve bir banyo var. Gusletmeniz gerekiyor ancak banyoda bir başkası guslediyor veya yıkanıyor. Sizin onu beklemeniz durumunda vakit kaçacaktır. Ee, o zaman bu kimse teğemmüm alıp da mı namazını kılsın vakti kaçırmama adına yoksa beklesin ve ki namazı kazaya mı kalsın? Deniyor ki böyle bir durumda ki buna i̇bn Abid'in e, merhum örnek olarak bir kuyudan örnek veriyor. Bir kuyu düşünelim etrafında birçok insan var ve o kuyudan su çekerek abdest alıyorlar ve bunu nöbete koymuşlar yani sıraya koymuşlar. Senin sıran geldiğinde vakit kaçacaktır bu kesin belli. Bu durumda bekleyesin mi yoksa e, teğmimle vakit içinde namazını kılsın mı? Veyahut da bir elbise var e, namazı onunla kılınıyor. E, setravret diyelim ki yapılamayacak kişi, şekilde olan kişilerden bahsediliyor. Bu durumda e, kendisine nöbet geldiğinde yani elbiseyi giyme zamanı geldiğinde vakit kaçmış olacaktır. Bu durumda oryan olarak mı kılsın yoksa bekleyip elefki vakit çıksa bile kazasını mı kılsın? Bütün bu şıkların tamamında deniyor ki vakit çıkarsa çıksın beklemek zorundadır. O zaman... Bu açıdan bakıldığında ki diyaliz hastası için de durum aynıdır. Hatta zatında i̇bn Abidin'de şöyle bir ifade var. Bir insan vakit içinde e, namazını, rükü ve secdesini yaparak ve abdest alarak kılma imkanı yok. Ama vakit çıktıktan sonra abdesiyle beraber rükü ve secdesini yapıcı olduğu halde namazını kılma imkanı varsa... Bu kimsenin vakit içinde değil, vakit çıktıktan sonra namazını kazayı bırakması gerekir. Ve kazay bıraktığı namazı ise normal abdest, rükü ve secdesini yaparak kılacaktır. O yüzden e, bu ifadeler e, diyaliz hastaları içinde e, bir nevi rahatlılıktır. Yani o haldeyken e, namazı kılması değil de, velev ki vakit çıkmış olsa bile çıkacak olsa bile evine gittikten sonra normal abdestini alır rüküsünü ve secdesini yapıcı olduğu halde özür sahibi de bu olmaksızın namazını doğru bir şekilde kılar. Ama dediğimiz gibi öncelik seans olayını seçmesidir. Yani vakit içinde hiçbir namazı kazaya kalmayacak bir vakit bulabiliyorsa ki ilk seanslar buna müsaittir bunu yapar. Ama böyle bir imkanı yoksa da yine ihtiyaç hadedinde belki imam Züfer'in görüşüyle hareket edebilme adına temim ile Namazını kılsa da daha sonradan kaza etmesi gerekir. Ama bunu yapamamışsa yani ben hem orada hem oradaki genelde diyaliz hastaları yaşlı insanlardır. E, meşakkate uğramış olan insanlardır. Dolayısıyla bu ikisini yüklemek e, onlar için bir sıkıntı olacağından dolayı e, ve ki vakit çıksa bile evlerine gittikleri zaman abdestlerini alırlar ve normal şekilde abdestli rüküsünü ve secdesini yapıcı oldukları halde namazını kılarlar ki i̇bn Merhum da bunu açık bir şekilde haşesinde beyan etmiştir. Ama İmam Züfer'in bu tartışması da buradaki ifadelerden de en azından buna da temas etmiş olduk. Şimdi buraya baktığımız zaman e, fiziksel anlamda suyu bulamayan bir kimsenin teemmüm almasından bahsediyor. Evkane yecidul ma illa ennahu marid fekhafe en yestamel el ma'e maraduhu. Veya hükmi suyu kullanamama. Nasıl? Su var ama suyu kullanma imkanı yok. Neden dolayı imkanı yok? Ya hastadır, hastalığı sebebiyle kullanamıyor veya da hastalanacaktır. Veya iyileşme süreci gecikecektir. Üç şey: hastalanabilir, hastalanma, hastalanması artabilir veya tedavi süreci gecikecektir. Bu üç şeyden herhangi bir durum söz konusu olduğunda da bu kimse hakkında hükmen su yok hükmündedir. Yani suyu bulamamış kişi gibidir. Ee, veyahut da şöyle bir örnek veriyor: Evkafer cunbu inyatesele bilma'y en elbert. Veya bir cunup düşünelim ki. E, suyu ısıtacak imkanı yok e, hava çok soğuk ve su da buz gibi bir su böyle bir suyla gusledecek olursa boy abdesti olacak alırsa o soğuk onu öldürecek ev yumri dahu veya hasta edecek yani ona bir şekilde zarar verecek bu durumda da fe innehu yeteyemmemü bis sa'idi tahir bu insan temiz bir toprakla temim alır velev ki su var suyu kullanma imkanı var ancak suyun soğuk olması ona zarar verecek Tabii burada özellikle gusulden bahsediliyor, boy abdestinden bahsediyor. Çünkü normal abdeste su ne kadar soğuk olursa olsun insana çok zarar verici bir durumdan olmaz. Çünkü abdest uzuvları bellidir. Bu uzuvları yıkanmakladır. Ama boy abdesti ise vücudun tamamının yıkanmasıdır ki soğuk suyun vücudun tamamına temas etmesinde insana vereceği zarar ile normal abdest uzuvlarında insana vereceği zarar arasında ciddi anlamda fark olacağından dolayı burada özellikle cunuttan bahsediyor ve usulden bahsediliyor. Mesele suyun soğuk olmasından dolayı. Ee, tabii bu şehir içinde veya şehir dışında olması bir şeyi fark eder mi? Yani e, dedik ya kişi kalktı boy alması gerekiyor ve su çok soğuk ısıtma imkanı yok. E, bu insanın temim alması caiz olur mu? Eğer şehir dışındaysa ittifakla. Temm alması caizdir. Varsayım yaylada kalıyor. Hava çok soğuk ve ısıtma imkanı yok. Ama şehir içinde olursa da durum aynı mıdır? Bu noktada İmam-ı Azam Rahimullah ile İmam-ı ve i̇mam Muhammed Rahimahumullah arasında görüş farklılığı var. Aslında bu görüş farklılığı da şehir içinde olan kimsenin suyu ısıtabilme imkanının olabilmesinden. Yani Ebu Anife yine imkanı yoktur. Şeklinde bakıyor. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ise imkan olabileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla tartışma aslında bununla alakalıdır. İmkanı varsa teyemmüm alması caiz değil ama imkanı yoksa o zaman teyemmüm alması caizdir. Peki buraya kadar okuduğumuz bölümde e, fiziksel anlamda suyun olmaması veya su var ama suyu kullanabilmeye imkanın olmaması Veyahut imkanı var ama suyu kullanması onu hasta edecektir veya hastalığını arttıracaktır veya tedavi sürecini uzatacaktır. Bu durumda da hükmen su yok kabul edilir. Bu insanın teyemmü olmasına ruhsat verilmiştir. Peki teyemmüm nasıl alınır? Şimdi keyfiyetinden bahsedeceğiz. Ve teyemmümü darbetan. Teyemmüm iki vuruştur. Yemsehu bi'ehtâhumâ veçhehu. Birinci vuruş ile yüzünü mes eder. Ve bil uhra يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَكَيْنِ ikinci vuruşta da ellerini dirseklerle beraber meseder. E, ki bu e, hepimizin malumudur. İlmal kitaplarımızda açık ve net bir şekilde anlatılmaktadır. Kişi e, temim alacağı yerde, ki bunun neler olacağını biraz sonra bahsedeceğiz. E, eğer parmağında yüzük varsa o yüzüğü çıkartır, e, ellerini açar ve toprağa iyice vurur. Toprağa vurduktan sonra eline gelmiş olan ve yüzüne ve veya koluna zarar vermesi muhtemel olan taş parçalarının dökülmesi için ellerini birbirine vurur ve böylece silkelenmiş olur. Yani fazlalıklar dökülür. Ve bu ellerini hiçbir yere temas ettirmeden tıpkı abdest olduğu üzere yüzünü yıkarıcasına yüzüne meseder. Hatta o derece ki favorileri de dahil olmak suretiyle ki bu konu tartışmalı olmakla beraber Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre oraları da meseder Ve yüzünün tamamını o e, tozlu elleriyle, topraklı elleriyle bir kere mesh eder. Bu teyemmümün birinci rüklü. Yani yüzü mesetmek bitmiştir. Tekrardan bu sefer ellerini toprağa vurur. Yine silkeler fazlalıkları dökülür. Ve sağ eliyle işte sol elinin tamamı, sol elinin avucunun içiyle de sağ elinin tamamını bir, e, dirsekleriyle beraber meseder ve böylece teyemim almış olur. Peki kişi ilk vuruş ile yani bir kere toprağa temas etti ve o e, topraklar ile hem yüzünü hem ellerini mesh olur mu? El cevap olmaz çünkü darbetan özellikle bu ikisi rükündür. Yani iki darp olması gerekir. İki kere ellerini toprağa temas ettirmesi gerekir. Birinci temasta yüzünü mesedecek, ikinci temasta da kollarını mesedecek. Tabii burada e, kullanılmış olur mu? Yani bir topraktan birden fazla kişinin tem alması caiz midir, değil midir? Bu abdest suyu gibi değildir. Bir insan abdest aldığı zaman artan su maim müstameldir ki bu suyla bir daha abdest alınmaz. Bunu geride okumuştuk. Ama temim aldığınız toprakta arta kalan topraklar müstamel olmaz. Dolayısıyla böyle bir topraklı senden sonra bir başkası ondan sonra bir başkası temim de alabilir. Veya işte e, şehir hayatında yaşayan hastaların suyu kullanma imkanı olmaması durumunda bir tuğla ile temim almalarında o tuğlayı defalarca kullanmaları. Yani üzerine temas ettikleri alanı bir, birkaç kere veyahut da defalarca çok kez kere kullanmalarına müsaade edilmesi. Yani bir nevi suda olduğu gibi may müstemellilik temin babında yoktur. Bir diğer mesele de burada teğemim uzuvlarının noksan olması. Yani diyelim ki adam çolaktır, elleri yoktur. Böyle bir insan teğemimi nasıl alacaktır? Deniyor ki bu kimse içinde kaçış yoktur. Yüzünü ve kollarını toprağa temas ettirerek temim niyetiyle bunu yapmalıdır. Hatta elinin bir kısmı kesik ise meshedilme miktarı var olduğu müddetçe o kadar bölümünü illa ki toprağa temas ettirilmek suretiyle mesedtirmesi gerekecektir. Peki ve temimiminel cenabeti walhadesi sevam bir insanın boy aptesi alması durumu veya da normal aptesi alması durumunda bir farklılık vardır. Normal apteside uzur, yıkanacak uzuvlar farklıdır. Boy abdesinde ise yıkanacak uzuvlar daha geneldir. Peki teyemmümde de böyle bir değişkenlik var mı? Yani abdestsizliği izale etmedeki teyemmüm ile cünüplülüğü izale etmedeki teyemmüm arasında şeklen bir farklılık var mıdır? Ne şekle ne niyet olarak hiçbir fark yoktur. Ve teyemmüm cenabeti cünüpluktan teyemmüm, hayız ve nifas da buna şamildir. Vel Hadesi abdestsizlikten teyemmüm, sevaun fiil veya niyet bakımından hiçbir fark yoktur, müsavidir. Şeklen her iki teyemmüm de aynıdır. Peki temim nelerle caizdir? Hangi tür e, toprak veya hangi tür e, maddelerden teemmül olunabilir? Şimdi ona dair bir mesele. Ve yecuzu teemmüm inde bi Hanife ve Muhammed rahimahumullah bi kullu ma kana min cinsil ard. İmam Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimahumullah'a göre temim yer cinsinden olan her bir şeyle caizdir. Ama burada e, bir kural vardır. O şey Yaktığımız zaman erimeyecek ve kül de olmayacak. Örneğin demir, bakır, çinko gibi madeni şeyler bunlar yer cinsindendir. Topraktan çıkar ama bunları ısıttığımız zaman bunlar erirler. O zaman bunlar üzerinden temm olmak caiz değil. Veya odun yerden çıkmıştır, ağaçtır ama yaktığımız zaman kül olacağından dolayı bunun üzerinden de tem olmak caiz değil. Kuralımız yaktığımız zaman erimeyecek ve kül olmayacak. Bu şekilde olan her bir yer cinsinden teyemm olmak İmam-ı Azam Ebu Hanife ve i̇mam Muhammed Rahimullah'a göre sahi olacaktır. Allah hepsine rahmet eylesin. Ne gibidir bunlar? Keturap toprak gibi, verremli kum gibi, vel hacri, e, Haceri taş gibi, e, vercis kireç gibi. Ve nure e, alçı taşı dedikleri e, bir yine yer cinsinden bir parça bunun gibi ve kühül sürme ve zernik zırnık taşı gibi ki bunlar dediğimiz gibi yaktığımız zaman ne erirler ne de kül olurlar toprak cinsindendir bunlar üzerine teemmüm olmakta herhangi bir sıkıntı yoktur İmam-ı Azam rahimullah bir de İmam Muhammed rahimullah'a göre hattı zatında bunların üzerinde toz olsun veya olması müsavidir yani şöyle düşünmeyelim taş üzerinden teemmül olacağız ama taş yıkanmış, temiz, üzerinde hiç toz yok. Böyle bir taştan teemmül olur mu? El cevap olur. Çünkü taşın bizzati kendisiyle teemmül almış oluyoruz. Üzerindeki tozdan dolayı değil. Çünkü toz olduğu zaman o tozun kendisi yer cinsü olduğundan dolayı velek ki o tahtanın üzerinde dahi olsa veya halının üzerinde dahi olsa o tozun üzerinden teemmül olmak sahihtir. Ama burada bahsettiğimiz yer cinsinden topraktı, kumdu, taştı, kireçti veyahut alçı taşıydı, sürmeydi veya zırnlıktı. Bunların üzerinde toz bulunsun veya bulunmasın bizzatihi bunlardan teyemm almak sahiptir. Ee, Tabii bu konu İmam-ı Azam Rahimullah ve İmam Muhammed'e göre. ve اِبُوا bu Yusuf اللّٰهِ تَعَالَى i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah'a göre ise illa يُجُزِ اِلَّا بِالتُرَابُ وَالرَّمِنْ Teğmüm ancak ve ancak halseten toprak ve kum ile sahiptir. Toprak ve kumun dışındaki yukarıda bahse konu olan maddelerin hiçbiriyle İmam-ı Ebu göre teğmüm olmak sahip değildir. Tabi burada bir incelik var. Bu görüş farklılığı toprak ve kumun bulunduğu zamandır. Şayet toprak veya kum bulunmuyor ise orada yoksa o zaman İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah tıpkı Ebu Hanife gibi tıpkı İmam Muhammed gibi diğer maddeler üzerinden de temim olacağına fetva vermektedir. Ama diyelim ki toprak varken e, kumdan temim olur mu? Ve işte toprak varken e, diyelim burada bahse konu olan kireçten e, temim olur mu? İmam-ı Yusuf olmaz diyor. Ama Ebu Hanife Rahimullah'a göre yer cinsi olduktan sonra hiçbir önemi yoktur. Hangisiyle yaparsan yaptır. İhtiyat dediğinde tabii ki toprak ve kumun bulunduğu zaman bunun üzerinden teğmim olmak güzeldir. Ama olmaması durumunda zaten diğerleriyle alınabilir. Bulunması durumunda da diğerlerinden alınması Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre caizdir. Evet teğmimin nasıl alınacağını görmüş olduk. Teğmimin ne üzerinden alınması gerekliliğini de gördük. Peki teyemmümde niyet nedir? وَالنِيَتُ فَرْضُمْ فِي الْتَيَمْمُمْ وَمُسْتَحَبَّتُمْ فِي الْوُضُمْ Teyemmümde niyet farzdır. Abdeste ise geride de okuduğumuz üzere müstahap veya sünnettir. Ee, niye teyemmümde niyet farzdır? Abdeste sünnettir. Çünkü abdeste istimal ettiğimiz, kullandığımız şey sudur. Suyun bizatihi kendisi yaratılış itibariyle temizleyicidir. Dolayısıyla burada onun temizleyicilik vasfı kazanması için artı bir niyete ihtiyaç yoktur sıhhat açısından. Ama tabii şunu vurgulayalım. Hanefi mezhebinde maksut olan ibadetlerde niyet hem sıhhatın hem de sevabın husulu için şarttır. Ama maksuda vesile olan ibadetler için niyet sadece sevabın elde edilebilmesi için şarttır. Yoksa sahih olabilmesi için niyet şart değildir. Buna göre boy abdesti alırken niyet şart değil, sünnettir. Normal abdestte niyet sünnettir, farz değildir. Ama namaz kılma esnasında namaz için niyet farzdır. Çünkü maksut bir ibadettir. Ee, ama kişi e, yani serinleme gayesiyle işte vücudunun tamamını yıkamış olsa bu kimse boy abdesti almış olur. Ama boy abdesti alma sevabını almış olur mu? Olmaz. O ayrı bir konudur. Onun için niyet etmesi gerekirdi. Temim Teğemim ise hükmü bir temizlilik olan abdestin halefidir. Ve burada uygulanacak olan şey ise topraktır. Toprak ise bizatihi kendisi temizleyici değil mülevvistir, kirleticidir. O zaman o toprağın temizleyicilik vasfına şamil olabilmesi veya temizleyicilik vasfını ortaya koyabilmesi için artı niyetin olması gerekecektir. O yüzden teğemim ile abdesti ayıran en büyük özellik budur. temim niyetsiz olmaz. Peki nasıl bir niyet olmalıdır teyemmümde? Ee, bu üç şekilde ayırabiliriz teyemmüm niyetini. Bir, abdestsizliği izal etme niyetiyle teyemmüm almak. Kişi böyle bir niyetiyle yani haddesi bertaraf etme niyetiyle veya teyemmüm alma niyetiyle teyemmüm alacak olursa Ya Rabbi niyet edildim senin rızan için teyemmüm almaya ki bu günümüzde hadesin izalesi kastedilmiştir. Böyle bir aldığı zaman insan bu teemmüm ile dilediği kadar namaz kılabilir. Dilediği kadar abdestsiz yapılması caiz olmayan her türlü ibadeti yerine getirebilir. İkinci teemmüm ise maksut bir ibadeti yapmak kastıyla teemmül almak. Hani ibadetleri ikiye ayırmıştık. Maksut olan ibadetler, maksura vesile olan ibadetler. Maksut olan ibadet namaz, maksut bir ibadettir. Ama aptes maksut bir ibadet değildir. Kur'an-ı Kerim okumak maksut bir ibadet değildir. Çünkü Kur'an okumak kıraat namazın içinde bir ibadettir. Yani namazın sahih olabilmesi için onun rükünlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bir insan Kur'an-ı Kerim okuma kastıyla temim alması farklıdır. Namaz kılma kastıyla temim alması farklıdır. Peki nedir bu fark? Namaz kılma kastıyla teemmim olacak olursa bu insan bu teemmimle namaz da kılabilir, Kur'an-ı Kerim'de de tutabilir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in okunması için abdest şartı yoktur. Ama cunup olan kimse için konuşacak olursak bu abdesti alması gerekiyor. Peki bir insan, e, diyelim ki cunuptur, namaz kılma niyetiyle e, teemmim alacak olsa bu insan bu almış olduğu abdestiyle namazını da kılabilir, Kur'an-ı Kerim'le de okuyabilir veya tutabilir. Ama üçüncü merhale olarak niyeti maksud olan bir ibadet değil maksuda vesile olan bir ibadet dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim okuma kastıyla veya Kur'an-ı Kerim'e tutmak kastıyla teyemmüm alacak olursa o zaman insanın bu teyemmümüyle sadece o ibadeti yerine getirebilir. Maksud olan diğer ibadetlerin yerine getirmesi mümkün değildir. O zaman müs abdest gibi bir işlevi olmasını istiyorsak, abdestin tam manasıyla yerine kaim olmasını istiyorsak mutlak niyet etmeliyiz. Nedir mutlak niyet? Hades'in izalesi. Yani teyemmüm almaya niyet etmek. Veyahut da maksut bir ibadeti yerine getirmek ki namaz kılma gayesiyle teyemmüm olmak. Ama bunun ötesinde maksuda vesile olan bir ibadeti yerine getirme niyetiyle, Teyemmü alırsak biraz önce de ifade ettiğimiz üzere böyle bir teyemmümle sadece o ibadet yerine getirilebilir. Maksud olan ibadetlerin yerine getirmemiz mümkün değil. Bunu da öğrenmiş olduktan sonra peki teyemmümü bozan şeyler nelerdir? Ne vakıdı teyemmüm ve yan kudu teyemim, bozar küllü şey in yan kudul vudu'e abdesti bozan her bir şey teyemmümü de bozacaktır. Ee, Madem ki teyemmüm abdestin halefidir. Abdeste hükmi bir temizliliktir. O zaman abdestin bozulduğu her bir durumda teyemmüm bozulur ama temim bozan artılar da vardır. O artılara temas için diyor ki musannif veyan kuduhu eydan yine teyemmümü bozar, abdesti bozan şeylerin haricinde teyemmümü yine bozar. Ru'yetul ma iza qadra ala suyu kullanmaya gücü olan bir kimsenin suyu gördüğünde teyemmümü bozulacaktır. Çünkü teyemmüm haleftir. Aslın halefidir, aslın bulunmaması noktasında işe yarayacaktır. Ama asıl bulunduğu an halefin vazifesi nihayete ermiştir. Tabi buradaki ifade önemli. Ruhyetülma demiyor. Yani mutlak anlamda suyu görmek teğmimi bozar demiyor. Suyu kullanmayı imkanı olan bir kimsenin suyu görmesi teğmimi bozar. Çünkü geride de söylediğimiz üzere bir insanın teğmim almasına izin veren ruhsatlar mücerre suyun bulunmaması değil. Su bulunduğu halde suyu kullanma imkanın olmaması da teğemmü olmasına fırsattır. Dolayısıyla teğemmümü bu şekilde alan bir kimse imkan bulduğu an su da varsa o zaman teğemmümü bozacaktır. Peki burada şöyle bir e, incelik var. E, diyelim ki yolcuyuz suyu olmadığından dolayı teğemmüm aldık ve bu şekilde namazımızı kıldık ve yolculuğumuz esnasında abdestimizi bozmayacağımız şekilde murakabe halinde veya dersimizi yaparken veya oturduğumuz şekilde uyusak ve vastamız suyun bulunduğu yerden geçse. Yani suyu geçtik, suyu kullanma imkanımız vardı ama uyuyorduk. Ve daha sonradan uyandığımızda kendimize geldiğimizde işte suyun yanından geçtiğimizin bilgisi de bize ulaştırılacak olsa bu insan takdiren güç yetirir şeklinde değerlendirilerek temimi bozulur denir mi? Yoksa bunun temimi devam eder mi? Bu noktada İmam-ı Azam Rahimullah'ın e, görüşüne göre bu kimse takdiren güç yetirir olduğundan dolayı bu insanın teyemmimi bozulur ifadesini kullanıyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre. Dolayısıyla yani kişinin ayık olduğu halde suyu bulma şartı yoktur. Uyuyucu olsa dahi yanından su geçmişse ve suyu kullanmaya da imkanı olduğu halde yani hasta olan bir kimse isterse uyusun orada yanında suyun bulup bulunmaması önemli değil. O hastalığın gitmesi gerekiyordu. O yüzden ona imkanı olduğu halde ama uykusundan dolayı suyu görmemiş olsa bile bu kimsenin temin bozulacağına da yer verilmiştir. Valei cüzü teemüm illa bi sa'idin tahir peki teemüm dedik topraktan olur veya toprak cinsinden herhangi bir maddeden olur dedik peki bu maddenin temiz olması şart mıdır evet bu maddenin temiz olması şarttır ee, ama dediğimiz gibi bu madde istimal edilmekle de müstamel olmaz yani bir topraktaki bir alandan binlerce kişi dahi teem olacak olsa Diğer bir kimsenin de gelip oradan temin olmasında mani bir durum yoktur. Su gibi değildir. Ama yeter ki o toprak ne olsun? Temiz olsun. Ee, bir de burada o temizlilikten anladığımız, e, diyelim ki bir hayvan kestik, kanı toprağa aktı biliyoruz. Aradan zaman geçti. Uzun zaman geçti. O toprak temiz kabul edilir. Yani yağmurlar yağdı, sular döküldü. E, temizdir. Onun üzerinde namaz kılınabilir. Ama teğemmüm babında ise e, oradan teğemmüm sahip değildir. O yüzden teğemmüm alacağımız toprağın gerçekten temiz olması gerekecektir. Bunun temizliliği ile namazdaki mekan temizliliği arasında bazı farklılıklar da vardır. E, peki... Başka bir meseleye geçeceğiz. Şöyle ki bir insan düşünelim. Bu insan öyle bir yerde ki e, su yok, suyu kullanma imkanı yok ama vaktin sonunu bekleyecek olursa su bulma ihtimali var, umudu var. Böyle bir insanın namazın vaktin sonuna kadar beklemesi midir evla olan yoksa vakti ilk vaktinde namaz vakti girdiğinde ilk vaktinde temmüle bu namazı kılması mıdır? Ondan bahsedecek, diyecek ki ve üstte bu olur. Limen lem ye cidil suyu bulamıyor fi a walil vakit namaz vakti girdi ve vaktin başında su yok. Suyu veya su var ama suyu kullanma imkanı yok. Ama vahu ve yercü en ye cidehu fi vakit. Ama şöyle bir umudu var ki vakit çıkmadan vakit içinde ben suyu bulabilirim veya o da suyu kullanma imkan bulabilirim. Mazeret neyse. Bu kimse için müstahaptır? Ne en yu ahire's salate ila ahir'il vakit namazı son vakte bırakması. Tabi son vakti derken son vakit bazı namazlarda kerat vaktidir. Örneğin ikindi namazının son vakti akşam namazına yarım saat kalıncaya kadar ki bir vakit olursa bu vakit kerat vaktidir. Bu vakte kadar değil istihbab olan müstahap olan vaktin sonuna kadar bırakması müstahaptır. Peki feyin in vecedel ma o vakit geldi ve suyu da buldu. Tevada'a bihi ve sallâ abdestini alır ve namazını kılar. Ve illa vaktin sonunu bekledi ama suyu bulamadı. Veya suyu kullanmaya imkan bulamadı. Temmeme teyemm alır ve ve namazını o teyemm ile kılar. Burada aslında şunu ifade edilmek isteniyor ki namazı İlk vaktinde kılınması herhalükarda faziletli olandır. Ancak bazı durumlarda yani farklı bir fazileti yakalayabilme adına namazı tehir etmek, kazaya bırakmak değil ama. Son vakte bırakmaya da ruhsat verilmiştir. Tabi kazaya bırakmak değil derken temin babındaki kaza olayını geride okumuştuk, konuşmuştuk. Ondan bahsetmiyorum. O yüzden burada namazı e, istihbab olan müstahap olan son vaktine bırakmayı gerekli kılan başka bir fazilet varsa bu kimsenin ter etmesi de müstahaptır. Örneğin cemaatin çok olması. Yani siz öyle bir yerdesiniz ki, normal cami cemaati olan bir yerde değil de bir yerdesiniz. Orada normal cami de yok, cemaat de yok. Namaz kılacak olursanız arkanızda bir kişi saf tutacaktır, cemaat olacaktır. Ama biraz beklerseniz birileri daha geldiğini biliyorsunuz. O zaman cemaati çoğaltma adına vaktin sonuna kadar, keraat vaktine düşmemek adına vaktin sonuna kadar beklemek elbette faziletli olandır. Peki bir insan temmüm aldığı zaman, bu teyemmüm abdest gibi e, bozulana kadar birden fazla ibadet yapılabilir mi yoksa bir teyemmüm sadece bir ibadet için midir? Diyor ki ve bir bi teyemmumihi teyemmüm alan kimse almış olduğu ile namaz kılar maşa'e minel faraid ve'n-navafil dilediği kadar farz dediği kadar nafile kılabilir veya diğer Abdestsiz yapılması sahih olmayan diğer ibadetleri yerine getirebilir. Yeter ki teyemmüm alırken Hades'in izalesi niyetiyle o teyemmü almış olsun veya maksut bir ibadeti yerine getirme niyetiyle bu teyemmü almış olsun. Bu bölümü de bitirelim. Peki bir insanın yanında su var. Suyu kullanmayı imkanı da var. Ama harici bir nedenden dolayı suyu kullanması ibadetin kaçmasına sebebiyet verecektir. Böyle bir durumda kişinin temim almasına izin verilebilir mi? Bu noktada okuduğumuz ibarelerden de anlaşılacağı üzere şöyle bir temellendirme vardır. Bir ibadet ki o ibadetin halefi var mıdır yok mudur? Eğer o ibadetin halefi yoksa, onun yerine kaim olan başka bir şey yok ise o ibadeti kaçırmama adına teyemmü almaya izin verilir. Ama şayet o ibadetin bir halefi varsa, bir kazası varsa bu durumda kişinin teyemmü olmasına izin verilmeyecektir. O yüzden diyor ki ve Sağlıklı olan bir kimse için teyemmü olmak caizdir. Sağlıklı derken yani suyu kullanma imkanı var ve su da var. Fil Mısır diyor şehirde veya önemli değil yani suyun bulunduğu bir noktada suyu kullanma imkanı olan bir kimsenin temalması sahiptir ne zaman ida cenazeün walveli vel yuqayru cenaze namazını hazır olmuş şayet fakafen işte göre bitiharete eğer abdest almak için dışarı çıkacak olsa şadırvana gidecek olursa namaz kaçacaktır cenazeyi kaçıracaktır cenaze namazını kılamayacaktır. Bu durumda bu insan için bakarız. Bu cenazenin velisi midir değil midir? Çünkü cenazenin eğer velisi ise bu cenaze ondan dolayı bekleyebilir veya onun izni olmadan bu namaz kılınmışsa o namazı iade edebilir. Dolayısıyla o kişi için bir mazeret yoktur. Ama herhangi bir vatandaş ise ondan dolayı cenaze beklemez veya da Cenaze ikinci kez Hanefi mezhebine göre kılamaz cenaze namazını. Böyle bir durumda abdest alıp geldiğinde de cenaze namazı kaçacak ise bu insanın teyemmüm alarak cenaze namazına yetişmesi caizdir. Niye? Çünkü cenaze namazının bir halefi yoktur. Kaçarsa bir daha kaçmıştır. فَاِنَّهُ <gülüyor> يَتَيَمَّمْ Bu kimse teyemm ve usalli ve namazını kılar. Cenaze namazını kılar. Yine başka bir örnek. وَكَذَالِكَ مَنْ حَضَّرَ الْعَيْدِ Bayram namazına gittiniz. Abdesiniz aldınız veya boy abdesiniz aldınız ki sünnet olan budur. Bayram namazına gittiniz. Tam farzı kılmak üzereyken abdesiniz kaçtı. Bu durumda camiden çıkıp Şadırvana inip abdest alıp gelene kadar da bayram namazı kaçacaktır. Bunu bilseniz ve khafen istegale bi kişi kuşku içinde korkuyor. Şayet ile meşgul olursa entefutu salatun ait bayram namazı kaçacaktır. Bu durumda da fe innehu yeteyemmeme ve yusalli bu insan bulunduğu yerde temim alabileceğine varsa işte duvarda kireç varsa kireçli duvarda veya tozlu bir alansa orada temimi alır ve bayram namazını kılar. Niye? Çünkü bayram namazının da halefi yoktur. Tıpkı cenaze namazı olduğu gibi. Peki aynı olay cuma namazında terettüp edecek olsa ona misal ve inhafe men şehidel cuma. Cuma namazında şahit olan, cuma namazında hazır olan bir kimse abdesti kaçması durumunda endişelense. Neden endişeleniyor? İnişte gale bittihare, şayet gidip su ile abdest alacak olsa entefutehu salatü'l-cuma, <gülüyor> cuma namazını kaçıracaktır. Bu durumda temim alayım diyebilir miyiz? Lemme <gülüyor> teyemmem, bu kimse teyemm alamaz. E ne yapacak? Çıkacak. Velakinnehu <gülüyor> ve abdestini alacak. Abdesi aldıktan sonra feyin edrekel cuma, geldiğinde hala cuma namazı bitmemişse, imam daha selam verip de namazıdan ayrılmamışsa, sallaha cuma namazını kılar. Ve illa ama geldiğinde cuma namazı bitmişse sallel zuhre erbaan dört rekat olarak öğle namazını kılar. Tabi mukim olan kimseden bahsediyoruz. Şehit misafirse iki rekat olarak e, öğle namazını kılacaktır. Yani görüldüğü üzere mücerret olarak bir namazı kılamama teyemmüm alabilmek için mazeret değildir. O ibadetin halefi yok ise o zaman teyemmüye ruhsat veriliyor. Ama o ibadetin halefi varsa ki cuma namazının halefi nedir? Öğle namazdır. O zaman bu insan için e, teyemim almaya izin verilmez. Git abdestini alır, kaçarsa kaçsın. Kaçtığı zaman öğle namazını kılarsın. Ve ki yine başka bir örnek. kal vakit. Örneğin sabah namazında son vaktinde uyandınız veyahutta da erken vaktinde uyanmışsınız, camiye gittiniz. Ki Hanefi mezhebine göre sabah namazının son vaktinde kılınması müstahap olduğundan dolayı genelde camilerimizde e, güneş doğmasına e, birkaç dakika kala. 5-10 dakika kala namaza duruluyor. Bu şekilde namaz kılınıyor. E, tam namaza kalkılacak ki abdestiniz bozuldu. Bu durumda dışarı çıkıp şadırvana gidip abdest alıp gelmeniz durumunda güneşte doğacak. Sabah namazı kaçacak. Veya farklı bir şekilde yani öyle bir durum ki اِدَا kal vakit, Vakit daraldı. فَقَشِيَ اِنْ تَوَضًا vakit الْوَكِتْ Abdest alması durumunda vakit kaçacak ve namaz kazaya kalacaktır. Bu durumda teyemm olabilir mi? Lemme <gülüyor> teyemmem yine bu kimse temim almaz. Velakinnehu yetevadhu <gülüyor> yusalliha faiteten. Teyemmüm değil gider abdestini alır. Almış olduğu abdeste namazını kaza olarak kılacaktır. Yani namazı böyle ki kazaya bırakma adına dahi olsa kişinin teyemm olmasına müsaade edilmeyecektir, edilmemiştir. Aslında diyaliz ile alakalı e, ilk dersimizin başında konuştuğumuz olayı da burayla irtibatlandırabiliriz. Başka bir mesele, vel müsafigu iza efirahlihi. Biraz vaktimiz geçti ama en azından bu temin bahsini bitirelim. Vel müsafigu iza efirahlihi. Seferde olan bir kimse yanına su almış, eşyaların içine suyu koymuş, ancak unutmuş. Suyun bulunduğunu unutmuş. Tabii kendisi koymuş veya koymasını söylemiş ise bu bahsettiğimiz ihtilaf cari olacaktır. Ama kendisi böyle bir su koymamış, suyun konulmasını da söylememiş ama kendisinden habersiz birileri su koymuş. Ondan bahsetmiyoruz. Bizatihi kendisi koymuş veya konulmasını emretmiş ancak belli bir zaman sonra unutmuş. Ve suda olmadığından dolayı feteyemmeme kendi zanına göre, kendi zanına göre suyu bulunmadığından dolayı teyemmme almış ve sallâ ve namaz kılmış. Namazı kıldıktan sonra sümme zekerel efil vakit. Vakit içinde ev ve badehu diyecek şerhlerde geçiyor veya vakitten sonra önemli değil ama namaz içinde değil. ha. Namaz içinde suyun varlılığını hatırlayacak olursa namazı bozulur, abdest alıp namazını iade etmesi gerekir. Ama namazını kıldıktan sonra ister vakit çıkmış olsun ister çıkmamış olsun suyun varlığını hatırlayacak olsa lem yu'id salatehu inde bi hanife ve Muhammed İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimehumullah'a göre bu kimsen namazını iade etmekle mükellef değildir. Niye? Çünkü bilgi olmadan kudret yoktur. Neticede suyu kullanmayı imkan bulması gerekiyor. E, bilgisi yok zaten bu insanın suyun varlığından bilgisi yok. Unutmuştur. Bu da semavi bir durumdur. Arzi olmuştur bu kişiye. O zaman bu insanda kudret yok kabul edilir. Teğmümü sahip bir teğmümdür. Ama vakale bu Yusuf yu'iduha, İmam Ebu Yusuf rahimullahi ise hayır. E, bu kimse namazını iade etmelidir diyor. Bunun unutması mazeret değildir. Ee, bu konuda aslında İmam-ı Azam ve i̇mam Muhammed'in e, temel olarak almış olduğu referans diyelim. E, suyu kullanmaya muktedir olmama, e, semavi veyahut da kullar tarafından olup olmaması açısından farklılık arz ediyor. Yani semavi bir nedenden dolayı suyu kullanamayan bir kimseye teyemme almaya ruhsat veriyor. Ama insanların dahliyle örneğin hapistesiniz, su size vermiyorlar kullanmanıza müsaade etmiyorlar. Bu durumda teyemmüm almanıza müsaade etmiyor. Verev ki teyemmümle namaz kılacak olsanız bile çıktığınız zaman o namazın iade edilmesi söyleniyor. Niye? Çünkü bu semavi değildir. Bu şekilde bir farklılık da vardır. Ve laysa alel mutayammim iza lem yaghlib ale zannihi enne bi kurbihi ma en yattul ma. Başka bir mesele. E, diyelim ki bir kimse su yok. Ee, ama zanlı galibi de suyu bulacağına dair böyle bir kanatta taşımıyor. Ee, bu durumda bu kimsenin yine suyu ara ondan sonra teemmüm mal mı denir yoksa suyu aramasına gerek kalmadan teemmüm olması caiz midir? Diyecek ki velaysel müteyyem. Teemmüm almak üzere olan kimseye gerekli değildir. İzallem ya galib ala vanlihi şey zanlı galibi yoksa ne üzerine zanlı galibi enne bir kurbihima Yakınında suyun bulunduğuna dair bir zanlı galip taşımıyor ise bu kimse için gerekmez. En yattübel ma suyu aramasına gerek yoktur. Bu insan bulunduğu yerde temimi alır ve o şekilde namazı kılacaktır. Ama tabi zanlı galibi yoksa eğer şüphesi varsa... Bu durumda bu kimsenin araması yani şüpheli olan yerlerde bu kimsenin galve miktarı diye tabir ettiğimiz bir ok atımı takvibi olarak 200-300 metrelik bir alandır. Bu kadar bir mesafeye araması da müstahaptır. Peki fe'in galebe ala zannihi ennehunâ kemâh kişi evet yanımda benim su yok ama filan yerde su var zanlı galibin var ya emarelerden dolayı veya adaletli bir insanın ona haber vermesinden dolayı yani teemmül aldığını görüyor biri diyor ki ya teemmül ediyorsun ama falan yerde su var oraya da çok uzak değilsin yakınsın diye böyle bir bilgi ona gelse lem yecuzlehu en ye hatla hatta yetlubu o suyu aramadıkça teemmül olması bu insan için caiz değildir Hattı zatında talep etmeden yani suyu aramadan temim alsa ve namaz kılsa sonra da gitsi arasa aradığı halde de suyu bulamasa yine namazı iade etmesi gerekir deniyor. İmam Ebu Yusuf'un görüşüne aykırı olduğu halde. Yani çünkü sen vazifeni yerine getirmedin. Senin suyu araman gerekiyordu, talep etmen gerekiyordu, araştırman gerekiyordu. Araştırman gerektiği halde aldırış etmeden alaştırmayarak namazını kıldın teemim ile. Sonradan araştırdın ve vakada gerçekten yokmuş. Onun önemi yoktur. İmam Ebu Yusuf'un görüşüne, görüşüne aykırı olduğu halde İmam-ı Azam Bu Anikfe ve İmam Muhammed'e göre bu insan namazını iade etmekle mükelleftir. Son bir mesele. ve Sefere gittiniz. Yanınızda suyunuz bitti, tükendi. Tabi burada şunu da vurgulayalım. Yani suyun olmaması derken suyun tamamıyla tükenmesi değil. Su var ama içecek su. Onu içeceksiniz. Eğer onu abdeste veya boy abdesinde kullanacak olursanız içmeye su bulamayacaksınız. Veya hayvanınıza vermeniz gereken bir su. Onu kullandığınız zaman siz kendi susuzluğunuzu gidereceksiniz ama hayvanınızın, hayvanınızın susuzluğunu gideremeyeceksiniz. Bu su yine yok hükmündedir. Bunu da bilmemiz gerekir. Veya yanınızda öyle bir su var ki o su abdest almaya elverişli ama boy abdesti almaya yeterli değildir. Bu durumda boy abdesi almanız da gerekiyorsa o zaman gusül babında su yok hükmünde olacağı için bu insanın e, gusül için teyemm alır. Ama abdest için o suyu kullanması gerekecektir. Yani mesele ne kadar bir miktar kullanması gerekiyorsa o kadar suyun bulunmaması ve asli ihtiyaçların dışında olduğu halde. Bu önemlidir. Şimdi buradaki mesele de e, yanınızda su yok, kullanacak suyunuz yok. Belki içmeye dair var ama abdest veya boy almaya yeterli miktarda suyunuz yok. Ama arkadaşınızda var. Fazla suyu var. Kişi ona müdana etmeden teyemmüm alması mıdır caiz olan yoksa öncelikli ondan bu suyu istemesi midir? Onun ihtiyaç haricinde olan suyu. Ona dair ve inkana ma'rufikihi ma. Kişinin arkadaşının yanında su olsa talebehu minhu qabl en yeteyemmüm teyemmüm almadan önce onu istemelidir, talep etmelidir. Eğer arkadaşı o fazla olan suyu ona vermekten imtina ederse o zaman teyemmeme vasalla teyemmüm alır ve namazını kılacaktır. Peki hiç ondan talep etmeden tabiri caizse müdanas etmeksizin men teyemmalsa Ebu Hanife Rahimullah diyor ki yine caizdir diyor. Ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed diyor ki genelde insanlar e, su talebinde bezlederler, verirler. Yani imtina etmezler, vermemezlik yapmazlar. O durumda bu kimsenin talep etmeden teemmüm alması caiz olmayacağı için illaki talep etmesi gerekir deniyor. Peki e, suyu bulması ancak parayla ise yani e, su yok ama parayla satın alabiliyor. E, bakılır ücret ecri misil dediğimiz yani piyasa değerlerinden fazla değil, fahiş değil fırsatçılık yok ve sizin de onu almaya maddi imkanınız var. Bu durumda da su var kabul edileceği için temin almanız caiz değil. Ama e, maddi imkanınız var ama fahiş fiyat istiyor. Yani fırsatçılık yapıyor. Normalde o suyun bedeli o kadar olmamalıdır. Bu durumda almak zorunda değilsiniz. İslam yine bu kişinin tem almasına izin vermiştir. Böylece temin bahsini e, bitirmiş olduk. Babul Mes'alel Huffeyn ayaklara giyilen mes' üzerine mes vermeye dair bir bab. Bunu da inşallah önümüzdeki derste devam ederiz. Allahü Teala azzetleri yanlıştan cümlemizi muhafaza eylesin. Okuduklarımızı önce kendi şahsımızda amel edebilmeyi ve etrafımızdakilere anlatmak suretiyle de amel ettirmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu vesile de ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ve a'lihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.